صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار Cehenneme yaslevneha ve bi'sel karar. Sadakallahu'l-azim. Ve belleghena rasuluhun nebiyyül kerim. Ve nahnu ala ma kale khalikuna ve râzikuna ve mevlana. Mineşşâhidîneşşâkirîne bi kalbin selim. Ve Men احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق رسول الله فيما قال او sallallahu aleyhi ve sellem Çok muhterem dinleyenlerim aziz izleyenlerim İçinde yaşadığımız asrın bir fitne asrı olduğunu bu fitne zulmetinin İslam ve Kur'an üzerine sünnet üzerine çöken fitnenin çok fazla olduğu had safhada olduğunu idrak etmemiz lazım. Öyle bir fitne ki, bu fitne ben din alimiyim diyenlerden çıkıyor. Zaten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın fitnenin ulema sınıfından çıkacağını ve tekrar... Yine belasının onlara rücu edeceğini ferman etmiştir Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğum ayeti celil'e de buna da işaret vardır. Elem tere, Habibim sen görmedin mi, görür gibi bilmedin mi? Görür gibi bilmen gerekir. Bakmıyor musun? İlellezîne o kimselere ki beddelû değiştirdiler. Tebdil ettiler. Neyi? Nîmetallâhi, Allah'ın nimetini. Cenab-ı Mevla'nın nimetleri çok. Ve nimet Allah lâ tuhsûhâ. Siz Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız sayamazsınız. Ancak en büyük nimet İslam ve iman nimetidir. Bu nimetlerin başında tabii hayatımız bir nimet, dünyada istifade ettiğimiz nimetler var, yaradır işimiz bir nimet de bunların hepsinin başında en büyük bir nimet var ki bu nimet ihmal ediliyor. Bu da hidayet nimeti, İslam nimeti, vahiy nimeti, Allah tarafından başıboş bir akıl nimeti. Yüce Allah, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ en يُتْرَكَ suda." İnsan başıboş bir akılacağını mı zannediyor? Biz insanı başıboş bırakmayız. Ve mâ kunnâ mu'azzibîn hattâ nab'as rasûlâ. Biz peygamber görmedikçe, gö göndermedikçe, resul göndermedikçe, o resulle risale göndermedikçe bir kavme azap etmeyiz. Buyurmaktadır. O halde Cenab-ı Mevla'nın bize sunmuş olduğu nimetlerin en yücesi, en değerlisi vahiy nimetidir. İslam nimetidir ki bu nimet Adem Aleyhisselam ile başlamıştır. Bildiğimiz gibi ilk insan Adem Aleyhisselam ama aynı zamanda ilk peygamber de Adem Aleyhisselam. Peygamberlik ne ile başlıyor? İnsanlık tarihiyle beraber başlıyor. Önce insanlar var oldu, daha sonra Risalet geldi. Böyle değil. Gelen insan Risaletle beraber geldi. Gelen Adem vahile ile geldi. Cenab-ı Mevla'dan vahiy alarak. Evet. Neden? Çünkü insan diğer mahlukat gibi değildir. Cenab-ı Mevla fe tebarekallahu ehsenul khaliqin. Ezel ve ebed olan Allah, hayy la yemut olan Allah, mahlukatı yarattı. Yarattığı mahlukatı saymakla bitiremeyiz. O kadar çok yarattı. Cemadatından al, nebatatına kadar, hayvanatına kadar, canlı ve cansız Nice mahlukatı yarattı. O canlı mahlukata yarayacak cansı, cansız mahlukatı yarattı. Mesela insanların ve hayvanların yaşaması için oksijen yarattı. Yani o kadar güzel yarattı ki. Ama bunları yaratırken bakıyoruz insanlardan maada olan İnsanlardan başka olan mahlukat, mahlukatı Cenab-ı Hak, sabit fitrat üzere yaratmıştır. Her bir hayvanı belli bir fitrat üzere, buna içgüdü diyorlar. Öyle yaratmıştır ve o şekilde hayatını devam ettirmektedir. Mesela bir arının hayatı standarttır. Akrepin hayatı standarttır. İşte yabani hayvanların hepsinin hayatı belli bir fitrat üzere. O fitratı uç aşağı beş yukarı tatbik ederler, öyle yaşarlar. O fitratı aşamazlar. Küçük bir esneklik olsa bile fitratın dışına çıkamazlar. Hiçbir zaman bir akrep tekamül ederek bal yapamaz. Hiçbir zaman bir arı da akrep gibi zehir üretemez. Ama insan böyle değil. İnsan elbette insan da İslam fitratı üzerine yaratılmış. Küllü mevludin yuledu ala fitratil İslam. Fakat bu bağlayıcı değildir. İnsanda içgüdü noktasında hayvanların içgüdüsü daha fazladır. İnsan yeni doğduğu zamanda o fitrat oluyor. O fitratla annesinin sütünü emmeyi biliyor. Ama daha sonra geliştikçe o fitrat, o içgüdü kayboluyor ve artık ta'lim ve taallüme tabi tutuluyor. Öğrenmeye ve öğretmeye tabi tutuluyor. İşte onun içindir ki yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor: "Ey hasebul insanu en yutrake suda?" İnsan diğer canlılar gibi başıboş bırakılacağını mi düşündü? Hayır. Asla biz onu başıboş bırakmayız. Bütün canlıları Cenab-ı Mevla yarattı. Adeta onların kitabi mesabesinde olan fitratlarını iç, efendim, güdülerini içler, içlerine yerleştirdi, zeketti de acaba insanı niye farklı yarattı? Halbuki insan akıllıdır bütün canlıların meziyetini toplasan, insanın bir an, bir dakika düşündüğü kadar nimete mazhar değil onlar. İnsan fevkalade bir varlıktır. Öyleyse insanı niye fitratıyla baş başa bırakmadı? Cenab-ı Mevla hikmetine sual edilmez. Ama anladığımız kadarıyla insanoğlu eğer başıboş bırakılırsa canavarlaşır ve işte dünyada ve memleketimizde gördüğümüz gibi keyfini yerine getirmek için masum çocukları öldürebilecek kadar merhametsiz insanlar ortaya çıkıyor. Bunlar bağını Allah'tan vahiden kopardığı için böyle yapıyor. Eğer bunlar başıboş yaratılmadıklarını bilseler, risalete tabi olsalar, Kur'an'a tabi olsalar, Cenab-ı Hakk'ın hidayetine mazhar olsalar, asla böyle şeyi yapamazlar. O bakımdan Cenab-ı Allah, akıl nimetiyle donattığı insanı kendi başına bırakmamıştır. Ve o insanın hayat nizamını da insana bırakmamıştır. Buyurmuştur ki, ey insan, sen benim halifemsin. Ama halifemsin. Sen asıl değilsin. Ha, halife ne yapar? Asılın arzusunu yerine getirir. Asıl olan benim. Neden senin hayat nizamını kendime tahsis ettim? Diyor Cenab-ı Hak. Seni sevdiğim için, mutlu olman için, Hur yaşaman için eğer sen bana kul olmazsan, benim çizdiğim yolda yürümezsen nefsine kul olursun, kula kul olursun ve dünyada köle olarak yaşarsın. Kim Allah'a kul olamazsa mahluka kul olmaya mahkumdur. İster kendine kul ol ister başkasına kendinde mahluksun başkası da mahluktur. Allah'a kul olmak şereftir. İsterisbillah len yesenki fel mesihü en yekuna lillah. Ana Hristiyanlar İsa aleyhisselama'a kulluğu az gördüler. Yani nasıl ona kul dersiniz? O Allah'ın oğludur dedikleri için Cenab-ı Mevla onlara reddiye olarak ne buyuruyor? Len yesenki fel mesihü en yekuna lillah. Kulluk aşağılık değil ki, İsa Aleyhisselam Allah'a kul olmaktan asla istinkâf etmez. Hatta, Cenab-ı Mevla'nın nezdinde ona yakın olan melekler bile Allah'a kul olmaktan istinkâf etmezler. Kulluk, şereflerin en yücesidir. Ama bu kulluk nasıl hasıl olur? Emredildiği gibi yapmakla, emredildiği gibi inanmakla hasıl olur. Öyleyse, dersimizin mevzuu, akaid dersleri ve bunun içinden, itikadi bid'atlerden bahsedeceğiz inşallah. Bid'at deniyor, hep ameli bid'atlerden bahsediliyor. Bir de itikadi bid'at var. Nedir bu? İşte Cenab-ı Mevla'nın, Kendisine helife olarak yarattığı insanlara gönderdiği risaletin dışına çıkıp veya ona başka yorumlar getirmek suretiyle, onda yenilikler yapmak suretiyle, ona ilaveler yapmak suretiyle, onu değiştirmek suretiyle, keyfi ve indi yorumlar yapmak suretiyle onu değiştiriyorsa işte tehlikeli bid'at odur ve ve muhtesasatil umur peygamberimizin yasakladığı bid'at şiddetle yasakladığı bid'at elbette amel sahasındaki bid'atler de yanlıştır ama hele hele itikadi sahada bid'at evet nedir o Cenab-ı Mevlan'ın koyduğunu değiştirmek Allah'ın helal dediğini haram haram dediğini, helal demek. Mesela faiz haramdır, değil mi? Faiz meşrudur diye ona olur vermek, onun meşruiyetini ilan etmek en büyük bidat. Ve bu bid'atin faturası maazallah dinden uzaklaşmaktır. Yani bid'at deyince basit bir şey gibi gözüküyor. Tabi ki ameli noktadaki bid'at, yine bid'at olduğu için iyi değil ama, itikadi manada bid'at. Yani bid'ati günümüzde şu şekilde tefsir edebiliriz. Kat'î delille sabit olan hükümleri değiştirmek. Onlara değişik yorumlar getirmek. Mesela geçenlerde dinlediğimiz... Evet. İsa aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ve ma ve ma salebuhu velakin Açıkça beyan ediyor ki İsa aleyhisselamı öldüremediler. E bazıları onu tasdik ediyor. Evet öldüremediler ama sonradan kendiliğinden öldü. Bel rafa'allahu Allah onu yüceltti diyor. Eee peygamberler ölünce zaten yücelirler o manada. E canım bunu her peygamber için niye demedi? Bunda şey var. Ha sonra biz neden sadece ayete bakıyoruz? Sünnet yok mu? Peygamberimizin buyruğu yok mu? Bizim Cübbeli Hoca didinip duruyor. Diyor ki bunlar diyor sünneti kabul etmiyor, hadis kabul etmiyoruz. Orada yanılıyor hoca efendi. Niye? Bunlar sünneti kabul ediyor. Fakat sünnete inanmıyor. Peygamber buyurdu tamam ama peygamber buyurmuş olmasına rağmen hurafedir diyor. Öyle olmazsa ayetle sabit olana niye itiraz ediyorlar o zaman? Ha, demek ki ayetle sabit olana, katı delille sabit olanı da alakası olmayan bir teville tevil edenler yani bir kaide vardır. Hakikat mana huzurlenmeden mecaza gidilmez. O zaman bütün ayetleri hepsi mecazdır deriz. Olmaz. Ha o mecazı da nasıl yorumlarız, keyfimiz nasıl istiyorsa öyle yorumlarız. Böyle şey olur mu? Geçenlerde birisi çıktı. Kur'an-ı Kerim'de, billah. وَالسَّارِكُوا وَالسَّارِكَةُ فَقْتَعُوا huma Ayeti var diyor. İşte bunu anlamıyorlar diyor. Et diyor, kol omuza kadar eldir diyor. Tamam. Fakat diyor burada kastedilen bilekten kesmek de değildir diyor. Bu hoca, hoca da değil ama hocayım diye geçiniyor. Fakat o mecliste bir bayan oturuyor, zannettiğim kadar oturumu yöneten, herhalde ilahiyatçı. Bir de karşısında bir ilahiyatçı, ya döşent ya profesör oturuyor. Bunun bu fetvasının karşısında tebessüm edip gülüyor. Ama o gülüş, yani onun dediğini beğenmeme gülüşü değil, öyle olsaydı, bu söz tebessümle karşılanmaz. Ne dedi peki? Öğrenmek istersiniz değil mi? Evet. Faktau ediyehuma parmak uçlarından hafif kanatmak manasına gelir. Allah Allah. Peki Cenab-ı Allah faktau enami lehuma parmak uçlarını kesin diyemez miydi? Veya kanatın diyemez miydi? Şeker tahlilini mi yapıyoruz? Nedir yani? Sabahleyin yapıyorum ben şeker tahlilini. Parmak ucunu kanatıyorum. Şekerimi tahlil ediyorum. Yani eğer bunu ciddi olarak söylüyorsa küfür ve şirk. Eğer bunu istihza manasında söylüyorsa keza istihza da olsa inkar da olsa bu talaffuz edilen şey Nedir? Küfür ve şirktir. Peki bu adam belki ilahiyatçı değil. Ama karşısında oturan kişi niye susuyor? Ee, tahminime göre niye susuyor? O kişi ve sariku <Sessizlik> ve sarikatu feqtau ceza e kesebâ ne kalem minallahi ayetinin ayet olduğunu kabul ediyor. Buna inanıyor. Ama bu bir tarihseldir demek istiyor. Belki de hoşuna gidiyor böyle dediği için. Yani benim gibi inanan ve düşünenler var, ben yalnız değilim mi demek istiyor. İnşallah biz yanılıyoruz, öyle değil. Ama susmak bir kere suç. Susamazsın. E ama ayetin ifade ettiği de çok ağır değil mi? Sen kime tarif Cenab-ı Mevla'nın ukubatına, Cenab-ı Mevla'nın had, haddine had koymuş, beyanatta bulunmuş. Sen onu ya kabul edersin veya etmezsin. Yani eğer bu zulüm ise o zamanın insanlarına zulüm caizdi. Onun için Allah bu zulüm ayetini gönderdiği, ama bu zamanın insanlarına zulüm layık değildir, onun için e, tarihseldi, bugün bu, bu kaldırılması lazım, kalkması lazım. ya o bu, bunu kaldırabilir, yapabilir, o bizi ilgilendirmez de, sen bunu itikadından bile kaldırdın Allah kelami. Bunlardan, bu profesörlerden bir tanesi de çok kuvvetli bir hafızdır, iyi biliyorum. Merak ediyorum. Bunlara sıra geldiği zaman da itiraz edebiliyor da acaba vesāriku vesāriketu Ramazan'da eğer mukabele okuyorsa veya hatim yapıyorsa bunları geçiyor mu? Bunları atlıyor mu? Bunları okumuyor mu acaba? Ezzaniyetu vezzani feclidu külle vahidin minhuma mite celde ayetini atlıyor mu? Bu kadar mukabele okunuyor İstanbul'da, hiçbirinde bu ayetlerin atlandığını, geçildiğini görmedim. Okuyorlar hepsi. Niye? Hepsi Kelamullah'tır. Okumazlarsa eksik olur. Ama inanma noktasında asla muasir değil, çağdaş değil mi demek istiyorlar? Bu husus çok önemlidir. Fakat Hiçbir hocayım diyen insan da bu hususlara temas etmiyor ne hikmetse. Ama bu imanı götüren şirk, insanı şirk'e düşüren bir akidedir, bir batıl bir akidedir. İstane billah vellezine yermunel muhsanat. O kimseler ki iffetli, namuslu kadınlara suç atar, iftira eder. Sümmelem <gülüyor> tu sonra getiremez. Di erbaati şühedâ. Ya sen bunu nasıl tevil edersin ya? Ne kadar açık ve sarih. Sonra dört tane şahit getiremez ise bak ne kadar hassas, İslamiyet, şeriat. duhum <gülüyor> o iftirayı yapanları dövün semanine celdeten 80 kamçı ile onları kamçılayın ondan sonra ve la tekbelü lehum şehadeten ebeda ondan sonra artık onlar haddi gazif yemişler onların şehadetini asla kabul etmeyin ey hafız profesör olan hafız sen bu ayeti okumuyor musun? Ezberledin de, peki bunu nasıl es geçiyorsun? Herkes bir adet almış, siyerden bahseder, peygamberimizin, sahabenin hayatından bahseder, ahkandan bahseden hiç yok. Ara sıra ibadetten de bahsedilir. Ya hocam bahsetsek ne olacak? Ne olacak meselesi değil ki. Adama bu ayeti okursun okuduğun zaman karşındaki adam der, derse ki ya boşvers sana hocam ya bu safsata hurafe derse ne olur ayeti inkar etmiş olur. Peki neyi kaybeder? İmanı kaybeder ya. Bunlar bilinmesi lazım gelen. En az itikaden itikad etmek. Aa bunu derken tatbiki uygun değil mi anasında asla söyleyemeyiz. Çünkü neden? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullarına la yukellifullahu nefsen illa vus'aha Allah Celle Celaluhu hiçbir nefse takatinin fevkinde bir şey teklif etmez. Evet. Demek ki Allah-u Kur'an'ında var olan mevcud olan bütün ahkam başımızın tacidir. Meyer ki nesvedilmiş olursa başka. Evet. Bir de İsrail aleyhisselamın göklere çıktığı ve ineceği hususu ya insan biraz düşünür bunları inkar ederken, reddederken. Yani adam diyor ki ya ben buna nasıl inanırım diyor. Allah Allah sen buna nasıl inanırsın Canın isterse inan ama milleti idlal etmeye hakkın yok. İşte demin arz ettim. Cübbeli Hoca Efendi zannediyor ki bunlar hadisin hadis olmadığını söylüyor. Hayır değil öyle. Bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin İsa aleyhisselam'ın gökte olduğunu ve ineceğini söylediğine inanıyorlar. Ama buna rağmen inanmıyorlar eğer inanmıyorlarsa. Evet, peygamber söyledi ama haşak o da hurafe söyledi demek istiyorlar. Ben bunu böyle anlıyorum. Şimdi İmam-ı Azam'ın fikri ekberinde yazar. Evet. Ve ma ehberehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min eşrati saati. Evet. Kıyamet alemetlerinden peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği şeyler... Evet neden onlar min daabetil ert ve yecüc ve mecüc ve nuzul İsa aleyhisselam ve nuzul ve tuluhu şemsi min mağribiha bunlar sıralıyor. Kim? İmam-ı Azam. Nerede? Fikhi Ekber'inde. Emali emalisinde, bed-i amali de söylüyor. Taftazani böyle söylüyor ne kadar tefsir varsa, bütün müfessirler bunda ittifak etmiş. Celal, akaid, meşhur, orada aynı şey söyleniyor. Hiçbir akaidde, çok akaid okudum, hiçbir akaidde bu hususta ihtilaf görmedim. Yani eli sünnet ihtilaf etmemiştir. Öyleyse eli sünnetim diyen insan, hayır efendim böyle değildir deme hakkına sahip değildir. Ben ehl sünneti İmam-ı Azam Ebu Hanife'den daha iyi biliyorum demek ben deliyim demeye eş bir sözdür. İmam-ı Azam Efendimiz ki sahabe-i gördü peygamberimizin buyruklarının yankıları henüz semadan çekilmedi ya 80 sene sonra dünyaya gelmiş ve İlim deryası, alim, müştehit mezhebimizin sahibi. Sen ameleni hangi mezhebe göre yapıyorsun? Hanefi mezhebine göre yapıyorsun. Peki niye taklit ediyorsun Hanefi mezhebini? Kendi bir mezhep kur o zaman. Ya nasıl yapıyorsun bunu? İmam-ı diyor ki İsa göğe çıktı ve inecek. İmam-ı Şafii diyor ki göğe çıktı inecek. İmam-ı Hanbeli diyor ki göğe çıktı inecek. Bütün müfessirler, Kazi Beyzavi böyle diyor, Alusi böyle diyor, Efendim, Tefsir-i Kebir'in sahibi böyle diyor, Efendim, İbni Mesud'un tefsiri böyle diyor, İbni Abbas böyle diyor, İbni Kesir böyle diyor, Ya sen Allah aşkına nerede okudun, ne kadar büyük alim oldun ki, İsa Aleyhisselam'ın, gökte olmadığını ve inmeyeceğini bunu mantığım kabul etmeyeceği çünkü gökte oksijen yok nasıl yaşarmış ya Cenab-ı Allah seni bu dünyada yaratsa oksijeni yaratmasa ne olacaktı yani Allah'ın insanı nasıl yaşatacağını veya şu iddiayı yapabilir misin sen cennette oksijen var mı acaba ne dersin sen söyle bakayım cennet sen cennete gideceksin, ben de gideceğim inşallah. Ama bu itikadla sen gidemezsin de. Evet, eğer bu, bu itikat varsa sende. Eğer Vellezine yer <gülüyor> Munal Mustanati ayetini kabul etmiyorsan, Ezzaniyetu Vezzani ve Fesli kabul etmiyorsan, Vessariku Vessariketuği kabul etmiyorsan. اَلَّذ۪ينَ يَيْكُلُونَ الْرِبٰى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُونَ لَّذ۪ي يَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ۪ي Ayetini kabul etmiyorsan, cennet nerede, sen nerede? Cennet babamızın mülki değil tabii. Biz ambargo koyamayız da. Allah öyle diyor. Burası inananların yeridir, müminlerin yeridir diyor. Öyleyse, sen bu itikatla Yani nereden biliyorsun ki cennette oksijen var? E canım oksijen olmasa da Allah bizi cennete göre yaratır, yaşarız. E aynı şeyi İsa Aleyhisselam'a yapamaz mı gökte? Yaşatamaz mı? Yani yanında, nezdinde veya belli bir mekandan muhafaza edip sonra gönderemez mi? Allah seni nasıl gönderdi? Neredeydin sen? 50-60 yaşında bir adamsın. Peki 100 sene evvel sen neredeydin? Seni Allah indirmedi mi, göndermedi mi? Nereden geldin? Nasıl oldun? Nasıl var oldun? Peki var olmadan önce hangi oksijenle yaşıyordun sen? Ya bunlar çok basit. Çok basit ama milletimiz niye konuşuyoruz? Milletimizi idlal etmesinler diye. Evet. Biraz sonra ara vereceğim. Şurada bir hadisi şerifi de okuyayım. İsa Aleyhisselamın inmesi diyor bakınız. Kendi yazdığım akaidde de yazdım. Ve nüzulü <gülüyor> İsa Aleyhisselam ve tulu o şemsi miğn Məhribha. bunlar doğrudur. Lienna umurun mümkünetim. Bunlar mümkün şeylerdir. Akbure <gülüyor> bir sadiku bu bir sadık haber verdi. Nasıl haber verdi? Evet, Huzeyfe Zifari diyor ki ittala Nabiu Aleyna peygamber bize geldi. Ve nahnu biz ise ne tezakeru, müzakere ediyorduk bir şeyi. Fekale bize dedi ki, ma tezakerun, neyi müzakere ediyorsunuz, konuşuyorsunuz aranızda. Galu oradakiler dediler ki, neskülü s-saate, kıyameti konuşuyoruz. Kale inne halen takume? o kıyamet elbette kay kayım olmaz. Hatta terevne, ta ki görmedikçe, gebleha ondan önce aşri hayatın on tane büyük şey, alamet. Ne yaptı ondan sonra fezekiret duhane. Duhani zikretti. Ve Deccal, Deccal zikretti. Ve Dabbah, Dabbah tul ert. Ve tulus şemsi min magribiha, güneşin batılanda olması. Ve nuzul-u İsa aleyhisselam, İsa binti Meryem'ün annesi ve Ye'cüc ve Me'cüc. Ve selasetu husufin. Hasfun bil-mashrik ve hasfun bil-magrib ve hasfun bi-ceziretil Arab. <gülüyor> ve ahiru zalika narun. Bunun sonu bir ateştir ki takrucu min el-Yemen yemeden çıkacak tetrudun naza ile mahşerim insanların mahşerle yerini reddedecek. Vel <gülüyor> ahadisu fi hazihi Ben kendi ağayım de böyle yazdım. Bu husustaki hadisler cidden çoktur. Evet. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Niyhatatiboğlu hoca bu bu hadisi aynen okudular geçen ve Milletimizi tenvir ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Ona acizane tavsiyem, onlardan bahsettiği gibi şu Kur'an-ı Şanın ahkam ayetlerinden de bahsetsin ki millet bunu inkar etmesin. Yani itikadi noktada millet tehlikeye düşmesin. Biraz aradan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. <Gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet Muhterem Dinleyenlerin Demek ki Bidatlarının kötüsü itikadi bidattır İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben ehdese fi emrina hâza Mâ leysem Bizim bu din işimizde dinden olmayan bir şeyi ihdas ederse fe redd. O Allah tarafından merduttur, reddtir diyor. Evet, dinden olmayan. Mesela faiz dinin yasakladığı bir şey değil mi? Kur'an-ı Kerim'de yasaklıyor ve in lam taf'alu fa'aznu biharbin min Allah ve eğer bundan vazgeçmezseniz bilesiniz ki Allah ve Resulü ile büyük bir harptasınızdır o harbinin tenvin'i tenkil için tenkiri tanzim içindir büyük bir harp tabii kimle muharebe ediyorsan karşındaki kişiye yara harp büyük olur Allah ve Resulü ile mi. Niye Cenab-ı Allah böyle diyor? Kim Allah ve Resulü ile muharebe etmeye cüret edebilir? İşin önemini, ehmiyetini bildirmek için. Neden? Faiz somurucu bir ticaret olmadığı halde ehli küfür tarafından ticaret diye kabul edilen bir müessesedir. Çünkü ayette öyle diyor. Zalike bi ennehum Niye bu faiz yiyenler mahşerde şöyle dirilecek diye onu tasvir ediyor? Çünkü onlar kalu dediler. Ne dediler? İnnemel bey'u mislur riba dediler. Alışverişte de faiz gibidir. Ne fark eder dediler. Halbuki Cenab-ı Allah reddediyor. Ne diyor? Ehallallahu'l bey'a ve herremer <gülüyor> riba. Farkı mı soruyorsunuz? Evet. Söyleyeyim diyor Allah. Ben alışverişi helal kıldım, faizi haram kıldım. İşte fark bu. Ema farkı yok. Farkı olmasa iki eşit şeyden birini helal, birini haram der miyim? Eğer sen böyle inanıyorsan benim hakim olmamı inkar ediyorsun, hikmet sıfatımı inkar ediyorsun. Beni Zulümle itham ediyorsun diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Niye? Ben kulüme zulmetmem ki. Bu da mubah, bu da mubah. Ama bunu helal ettim, bunu haram ettim. Bu bir keyfilik olur, olmaz. Demek arada fark var ki, her şeyi bilen, kemal sıfatlarla muttasif olan, 90 sıfatlardan münezzeh olan Allah, her şeyi bilip bildiğinde yanılmayan Allah, birine helal, Diğerine haram diyorsa o öyledir. Bu bir insan değil. Bu bir beşer değil haşa ki... ...yanılıp... ...güzel diyecek yerde yanlış desin. Doğru diyecek yerde yanlış, yanlış dedi Olmaz. Bu Allah'tır. La ilahe illa Bu kemal sıfatlarla muttasıftır. Onun asla... ...ne ilminde, ne kelaminde, ...ne iradesinde, ne kudretinde... Ne tekvininde, ne seminde, ne beserinde hiçbir sıfatında asla noksanlık şaibesi olamaz. Öyleyse bu kemal sıfatlardan neşet eden şeriat, bu kemal sıfatlardan doğan İslam, bu kemal sıfatlardan doğan Kur'an ve Kur'an nizamı nedir? Kemaldir, kamildir, mükemmeldir. Daha mükemmeli olamaz. Bir insan dese ki Kur'an-ı Kerim'in şu şu şu ahkami mükemmeldir. Buna itirazım yok ama bu da onun kadar mükemmeldir dese ne olur? Şirk olur. Eğer onun gibi onun paralelindeyse zaten odur. Ama onun aksına bir hüküm ise ve bu da onun kadar güzeldir demek bile şirktir. Ondan daha güzeldir demek ise şikten öte bir şey yani. Yani Kur'an'ı beğenmiyorsun, onu beğeniyorsun gibi bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Şimdi birçok ayetler var. Bakınız, Cenab-ı Hak geçmiş ümmetlerden bahsederken şöyle buyuruyor. Vellezîne keferu. O kimseler ki, Mevla'nın gönderdiğini kabul etmediler. Allah'ın indirdiği bize lazım değil, kendi yolumuzu ve yolumuzu kendimiz tanzim ederiz dediler. Evet, Allah'ın indirdiğine değil, insanların uydurduğuna tabi oldular. فَتَعْسَنْ لَهُمْ Yazıklar olsun ona, onlara diyor hocam. Yazıklar olsun. Hiç Allah'ın indirdiği ile insanların uydurduğu bir olur mu? E canım insanlar uyduruyor mu? Eğer insanların yaptığı, Allah'ın yaptığının tersi ve ziddi ise uydurmadır. Hak. Haktan geriye ne var? Ancak delalet var. Allah'ın indirdiği hak ise ki şüphe yok. Haktan neş'et eden hak olur, kemaldan neş'et eden kemal olur, mükemmelden neş'et eden mükemmel olur. Öyleyse Allah'ın indirdiği hak, onun tersine olan ne varsa hepsi batıldır ve yanlıştır. Böyle inanırsak mümin ve muvahhid oluruz. Aksi takdirde işte bid'at ehli oluruz. Ya basit değil ha bid'at ehli olmak. Reformist oluruz. Reformist olmak demek küfrü boylamak demektir Allah korusun. فَتَعْسَنْ <fetâsen> لَهُمْ <lehum> Onlara yazıklar olsun. وَاَدَّلْ <fetâsen> لَا <leham> Ya bunlar inandıklarını zannettikleri için belki namaz da kıldılar, oruç da tuttular, başka ibadet, hayır hasenat da yapmışlar. Ne oldu o? Tüm amelleri zayi ettiler, kaybettiler. Allah diyor, ben demiyorum. Niye böyle oldu peki? Amel da ettiler, ameli salih işlediler, köprüler yaptılar, ne bileyim, insanlığa fayda getirecek şeyleri yaptılar ışığı buldular, elektriği buldular, şunu yaptılar, icat ettiler vesaire vesaire. İmanları varsa men yamel miskal zerretin hayren yere ve men yâmel miskal zerretin şerren yere. zerre kadar hayır bile kaybolmaz. Eğer kişi imandan sonra yolda yürürken bir taş görse, buradan gelen insan bundan zarar görmesin diye onu, o taşıyı kenara koysa onun karşılığını Vallahi bulacak. Onun mükafatını bulacak. Zerre bile kaybolmaz. Ancak iman yoksa zerresi de, kürresi de hepsi muzmahil olacak. Heba'en mensura olacak. Ne oluyor? Ve edelle a'malehum. Amelleri hep zayi. Faydasını görmeyecek. Zalike bu da böyle niye oluyor? Biyennehum, çünkü onlar kerihu sevmediler. Kerih gördüler. Neden? Neyi kerih gördü Ma ol şeyi ki enzalallah Allah'ın gönderdiğini kerih gördüler. evet Biz semadan inenle değil kafamızdan inenle amel edeceğiz dediler. Akıl var mantık var dediler. Peygamber bir beşer olarak göğe nasıl çıkar dediler. Öylece itikadi manada büyük bir bid'at yaptılar. Peygamber nasıl göğe çıkar? Aynı şeyi Ebu Cehil de söylemişti çünkü. Bir günü Miraç'tan dondu peygamberimiz oturuyor bir yerde. Ebu Cehil geldi. Ne var? İşi şey var mı gene? Dalga geçiyor. Yani yine bir vahiy geldi mi soruyor ona. Bunu bu kitabımda yazdım. Evet var. Bu gece ben buradan kalktım Mescid-i Aksa'ya gittim. Oradan da göklere gittim ve geldim. Ha bu gece sen kalktın Mescid-i Aksa'ya gittin. Ondan sonra da geldin yine yanımızdasın öyle mi? Evet öyle diyor. Peki bunu sana inanan seni tasdik edenlerin yanında da söyleyebilecek misin diyor? Bunu bağlıyor yani. İnkar etmesin, söylesin ki bunu duyan herkes reddetsin. Ya olmaz böyle bir şey de mantıksız bir şey. Evet. Nasıl ki Hz. Ali'nin gökte olmasını mantıksız görüyor bazıları. Neyse Tabi tabii diyor. herkese söylerim bunu diyor. Ebu Cehil ilk gittiği kişi Ebu Bekir Sıddık. Niye? Diğerleri haydi haydi vazgeçecek ona inanmaktan, tasdik etmekten de Ebu Bekir bile vazgeçecek. Artık bu kadar hezeyan olmaz, bu kadar hurafe olmaz diye düşünüyor Ebu Cehil. Gidiyor ya babekir, baksanın arkadaşın ne diyor? Biz diyorduk, innehu mecnunun diyorduk, o delidir diyorduk, inanmıyordun. Bak ne saçmalıyor şimdi görüyor musun? Ne diyor? diye soruyor. Bu gece Mescid-i Aksa'ya gitti. Ondan sonra semaları gezdi, geldi yine yanımızda. Bunu iddia ediyor, sen bunun peşine mi gidiyorsun diyor. Bunu sen mi söylüyorsun yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi mi? Hem kendisem de yanında olanlar topluca vallahi billahi tallahi söyledi diyorlar. Niye? Söylediğini ispat ederse onun akli Sıra Ebubekir bu işten vazgeçecek. Eğer Muhammed bunu dediyse ben de tasdik ettim diyor. Bunu da mi tasdik ediyorsun ya Ebubekir? Evet. Bunu da tasdik ettim. 7 kat semanın üstünden getirdiği haberleri tasdik ediyorum da Yedi kat semanın üstüne çıktığını niye tasdik etmeyeyim? Görüyor musun? Feraseti, kelami, kelamların en güzelini, imanın verdiği cesareti görüyor musun? Yedi kat semanın üstünden getirdiklerini tasdik ediyorum da yedi kat semanın üstüne çıktığını neden tasdik etmeyin? Ama bu bir nasip meselesi tabii ki. Evet. Zalike bi ennehum kerihu ma'anzelallah. Niye böyle bunlar amelleri zay oldu? Tabi yeryüzünde iyilik yapmış, güzellikler yapmışlar falan. Ama onlar hep zay oldu diye. Niye zay oldu? Çünkü bi ennehum kerihu ma'anzelallah. Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. O zaman Ne oldu? fahbata ahbata amalen Allah da onların amelini hap yok etti Efelen misiru gezip bakmıyorlar mı fil erdiye yüzünde de feyenzuru Dolaşmıyorlar mı da feyenzuru bakmıyorlar mı keyfe kanaagibatul lezine min Kendilerinden önce yaşayan Allah'a karşı koyan en Rabbükümül ala diyen firavunların başına neler geldi? Hiç bakmıyorlar mı, görmüyorlar mı, harabelerini görmüyorlar mı diyor Allah. Allahu aleyhim. Allah onların üzerine felaketleri, musibetleri, helaki onlara nasip etti. Firavuni boğdu. Velil kafirine emsaluha. Bütün kafirlerin başına gelecek olan da budur diyor Allah ya da gelmesi ahirette. Zaliken bu da böyle niye oluyor? Niye adetullah böyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Bi enne Allah şundan dolayı ki Allah mevlellezine amenu. Müminlerin Allah'ıdır, mevlasıdır, koruyanıdır. Ve ennel kafirine kafirler ise la mevla lehum. Onların mevlası yoktur. Yaradan'ı vardır ama o yaradan onlara Mevla değil. Yani dost değil. Çünkü onu dost olarak kabul etmediler. Evet. Muhterem dinleyenlerim. Şimdi itikadi biddetten böyle bahsettikten sonra neden Cenab-ı Mevla'nın gönderdiği kitabın tamamını tasdik etme zorunluğu vardır iman etmek için bu kişiselere sembolik demek küfürdür ve şirktir bunu diyen kim olursa olsun ahkam ayetleri ve bu ayetlerle sabit olan hatler ukubat muamelat ne varsa nikahtı, talaktı Reza'di, İla'di idi, Efendim, di, Haddi Gazif'ti, Haddi Şurt'ti, Haddi Sirket'ti, Bunlar İslam'ın hükümleri tabi. Bunları söylerken biliyorum size yabancı geliyor. Neden? E çünkü bunlardan bahseden yok ki. Muhterem dinleyenlerim, Bakınız, Ehl-i sünnet uleması o kadar azaldı, bu kadar azaldı ki. Şimdi bir devlet ne yapıyor? Nesli tükenen varlıkların, neslinin tükenmemesi için onları avlamayı yasak ediyor. Ayrıca üretmeye çalışıyor. Çoğalsın, nesli bitmesin diyor. Şimdi ehl-i sünnet ulemasının nesli bitiyor, nesli, size rica ediyorum, bitmemesi için bitmemesi için hakkı söyleyen, doğruyu söyleyen iman hakikatlerini İslam akidesini olduğu gibi sergileyen insanlar, Müslümanlar ve ulema bitmesin, tükenmesin istiyorsak ki istemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse evlatlarınızı, torunlarınızı, çocuklarınızı, kızlarınızı Rize'ye, pazara Çay eline gönderin bunları okutalım Bizatihi kendim okutuyorum Bizatihi bu şuurla okutuyoruz Bu şuurla eğitim veriyoruz Ve burada eğitim görsünler Sonra ayvah para etmez Bugün bunlara cevap veren bir cübbeli var O teki var Beliki var Yarın bunlara cevap verecek kişileri bulamazsınız Ve Küfür şerbetini iman diye içirirler size Kur'an'ın kat'i delilleriyle sabit olan hükümleri hurafe diye yuttururlar size. Bunu bilesiniz. Evet. Akıl ve mantık terazisine vuruyorlar. Akılları sıra akıl mantık terazisine vuruyorlar. Mesela Beni İsrail'de faili mecul bir cinayet oldu. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bunun çözülmesi için bir şey öğretti Kur'an'da. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a geldi. Ya Musa aramızdan birisi öldürüldü faili meçhul. Rabbine sor. Bunu öldüren kim? Öğrenelim. Musa Aleyhisselam da Rabbisine sorduğu zaman Rabbiden aldığı talimatı onlara bildi. Allah size bir inek boğazlamanızı emrediyor. Allah Allah. Ne alakası var şimdi yani? Evet. Neyse Emredileni yapacaklar. İşte yine rengi nasıl olacak işte? Tekrar soruluyor. Allah cevap veriyor. Diyor ki işte şöyle olacak. Tarla sürmüş olmayacak. Çok zayıf olmayacak. Şu olmayacak. Bu olmayacak. İşte rengi çok güzel olacak. Sarı olacak vesaire. Uzun uza diye o. Ve en sonunda fazebahuha ve makadu neredeyse öyle bir inek bulamıyorlardı. Sonunda kestiler. Sonra o ineğin bir azası ile. O ölüye vurun. Vurdular. Ölü dirildi. Ve dedi ki benim katilim şudur. Şimdi adam diyor ki ya diyor bunun mantığı var mı diyor. Allah diyor bunu başka şekilde söyleyemez miydi? Niye böyle dolan başlıkın? Ya sen Allah'ın işine yani seni bir kere yaratılışını bir düşün ya seni nasıl yarattı ya? Allah seni isteseydi hemen ortaya koyabilirdi ama ana rahminde bir zerrecik olarak ana rahmine koydu. Yavaş yavaş büyüdün, doğdun, ananın sütunu içtin, şöyle oldu, böyle oldu, buyurdun, adam oldun. Şimdi Mevla'yı beğenmiyorsun. Hem de öyle bir adam ki Mevla'yı beğenmeyecek adam. Mevla'nın ahkamını beğenmeyecek adam oldun yani. Ve Allah'ın buyruklarına hurafe diyecek kaldı. Akıl mantık bunu almıyor diyecek kadar. Ya bu akıl ve mantık senin cennette ebediyen yaşayacağın ferman ediliyor. Nasıl yaşayacaksın? Niye nasıl ihtiyarlamayacaksın? Nasıl ağzaların tazelenecek? Hiç ihtiyarlık görmeyeceksin. Ya bunlara da kafanı yorarsan belki bunları da inkar edersin maazallah. Evet. Onun için İslamiyet akıl ve mantık dini değildir. İslamiyet nakil dinidir. Akla mantığa uygun değil mi? Uygundur. Ama akıl dini dersek, o zaman akille İslam'a şekil vermeye kalkışırız. İslam'ın şeklini, şemailini Cenab-ı Mevla çizmiştir. Neyse olduğu gibi kabul edilecektir. Ona akıl yürütülmez. Yarın çıkar dersin ki ya Allah yarattı, 8 yaşında çocuk daha sonra öldü. E madem öldürecekti niye yarattı? Bunu mu diyeceksin yani? Böyle şey olur mu? Evet, bir de bazı kavramlar üzerinde sıkıntıdayız. İşte ondan da inşallah bahsedelim. İslam nedir? Din nedir? Şeriat nedir? İslam eşittir din, eşittir şeriat. Peki, Adım Aleyhisselam'a gelen, Nedir? Hangi dindir? İslam dinidir. Nuh Aleyhisselam'a gelen keza İslam dinidir. İslam şeriatidir. Yani tevhid dilidir. İtikad değişmez. Bütün peygamberlerin itikadı aynı. Neden? Amen tu iman esası değişmez ki Allah'a iman, peygamberlere iman efendim kitaplara iman bunlar değişmeyen şeyler. Hakikat değişmez. Ama amel değişebilir. O zaman haram olan şimdi mubah olur, neskedilir Allah tarafından tabii. Yahut o zaman helal olan şimdi haram olur. Daha önceki ümmetlerde içki mubah idi ama İslam dininde haram oldu, yasak oldu. Evet. Amel değişir ama iman değişmez. Öyleyse Tevhid dininin adı İslam'dır. Tevhid dininin getirdiği emirler ve yasakların adı İslam'dır. Tevhid dininin getirdiği emir ve yasakların adı şeriat'tır ve dindir. Ben kendi kitabımda bunu yazdım. El İslamu ismun Ma enzelehu Allahu ala rasulihi. İslam nedir? Allah-u Azimuşşan'ın peygamberine gönderdiği dindir. Ve limâ câebihi resûluhu min indihi taala Ve Resulullah'ın Allah katından alıp getirdiği Neden? Minel evamiri gerek emirler ben nevahi nehiler ve'l-ahkâm, hükümler Sade namaz değil, sade oruç değil, sade teravih değil Başka hükümler vardır. Demin saydım. Hadleri saydım. Haddi gazif dedim. Hiç haberiniz yok değil mi? Haddi zina, haddi sirket vesaire. Bunlar Kur'an'da var olan şeylerdir. Şimdi burada İstanbul'da mukabele okunurken bütün bu ayetler okunuyor. Evet. Hatimle namaz kıldıran kişi namazını kıldırırken اَذَّانِيَةُ وَالْزَانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ آمِيَةَ جَلَّهِ eğer bu harafa ise o zaman sen hurafeyle mi namaz kıldırıyorsun gülüyorsun. Evet. Ven yermun yermunal musannat summa lem yetu bi arbaati shuhada fejdiduhum 80 celdeten ayeti senin hurafadi şeyh hurafediye kabul ettiğim bu ayet işte namaz kılılırken okunan, namazla zev bir sure olarak okunan ayettir. Evet. Ellezina ya'kulunur riba la yakumuna illa kama yakumulleziy yatahabbatuhu'ş şeytanu minel mess ayeti yine hatimle namaz kıldıran imamın okuduğu ayettir. Eğer bunlar tarihsel ise bunlar arşive mi kalktı? Senin itikadın var olması lazım. Ya el alem kaldırmış etmiş o sana ne? İtikadından kalktı ya sen daha akidenden silindi gitti. Evet bid'atlere tabi oldun. Uydurmalara tabi oldun. Evet Mevla'nın kelami dururken o kelami ortadan kaldıran kelamların peşine düştün. Evet. Bu ayeti okumuyor musun sen? Allah'tan daha doğruyu söyleyen kim olabilir? Daha doğruyu kim olabilir? Allah'tan daha doğruyu tanzim eden kim olabilir? Allah'tan daha doğruyu tespit eden kim olabilir? Allah'tan daha doğru yolu gösterebilen kim olabilir? Efemen yahluku kemen la yahluku. Var mı yaratan başka ondan başka yaratan var mı? Evet, yok. O takdirde, o takdirde başka yaratan yoksa yaradan yalnız uysa yaratan yarattığını yönetmesine tahamulun olsun ya yaratan yarattığını yönetir. Onun hakkıdır sen yaratmadın ki kul habibim söyle ere eytüm ma ted'ûne min dunillah. Allah'tan başka kabul ettiğiniz sistemler, nizamlar kişiler kim olursa olsun eruni bana gösterin ma zâhelekû minel art. yeryüzünde onlar neyi yarattılar bitkileri mi yarattılar Hayvanları mı yarattılar? İnsanları mı yarattılar? Kendilerini mi yarattılar? Kimi yarattılar? shirkun şirküm fissemavad Yoksa göğün yaratılışında ortaklıkları mı var? Ayı mı, güneşi mi, yıldızları mı? Hangisini? Yerdeki böceklerden hangisini yarattılar? İtuni bi kitabin Min qabli haza ya. Getirin bakalım. Bundan sonra bir kitap, bir nizam, in kuntum sadık eğer sadıksanızdır. Evet. Demek ki, yaradan, efemen yahluku kemen la yahluk, hiç yaradan, yaradamayan bir olur mu? Yoğu var ediyor, yoğu. Varın şeklini değiştirip var etmek değil. Yoğu var ediyor. Bediü's-semâvâti vel Örneği yokken, projesi yokken, planı yokken, tasarımı yokken, Bediü's-semâvâti vel Yerün Yerüncüğün bedi'i, yaratıcısı, evet, hem Halik'i hem bedi'i yaratıcısı. İslam'ın tarifi bu. Şer'i şerifin tarifi nedir? Es-şeriatu ismun limâ şer'ahullâhu linnâsi mine'l-ahkâm. Şeriat, Cenab-ı Mevla'nın insanlar için koyduğu, tanzim ettiği nizami ilahidir. Ve enzelehu alâ Resûlihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Onu peygambere indirdi. için, Yani mukabelelerde okunsun için, Ketimle namaz kılınırken zemmisura olarak okunsun için değil tabi bunlar olur da indirilme gayesi değil. Yahkume biha beynen naz peygamber onunla insanların arasında hükmetmesi için. Böyleyse bu iki tarife baktığımız zaman İslam'ın tarifiyle şeriatın tarifi aynı olduğuna göre. فلا يفرق بين الإسلام والشريعة İslam ve şeriat arasında fark gözetilmez. Velaytu tasavvuru ahaduhuma bidunil ahar. <gülüyor> Biri olmadan digeri tasavvur edilemez. İslam olmadan şeriat, şeriat olmadan İslam olmaz. Ama adam İslam'ın aslama canım feda olsun ama şeriat çok tehlikeli. Evet. Niçin böyle li her ikisi, yani İslam ve şeriat, kad neşe'e minallahil azizil hakim. Ben kendim ders kitabı olarak yazdığım kitaptır bu ama hiçbir akaide ters düşer hali yoktur. Evet. Efendi Hazretleri'nin huzurunda bunları okudum. Bunların her bir kelimesi altın cevherinde bunu yaz, bas, ve medreselerde okunsun buyurdular. İnşallah olacak. Çünkü diyor her ikisi İslam ve şeriat Neşe'e minallahil azizil hakim Aziz olan, hudretinin nihayeti olmayan, hakim olan Ne yaparsa hikmet dahilinde, adalet dahilinde yapan Allah-u tarafından neşet etmiştir. Öyleyse femen amene kim iman eder ve saddaka tasdik ederse ehadehuma bunların birini ama bununla beraber ve kezzebel ahire diğerini tekzip ederse yani İslam'a evet ama şeriata hayır derse fehu ve o kişiyi haricun anil İslami ve şeria hem İslam'dan hem de şeriattan haricidir. Yani reddettiği şeriattan sadece ondan haric değil İslam'dan da haricidir. Ve men tasavvur kim tasavvur ederse evi takede itikad ederse el İslam'a İslam'a bidön şeriati, şeriatsız İslam'a. Evi şeriatı bidön el İslam. Yakutta şeriatı itikad ediyor ama İslamsız. Fark etmiyor. Fleezehu ve bi muminin asla o mümin değildir asla Çünkü neden? Li en demen amine İslami ve ve kefere bil şeria kim ki? İslami kabul edip şeriati reddederse, fakat bu kişi sanki amene bir bazıl Kur'an'ı ve kefere bir bazı. Kur'an'ın bazısine inandı, bazısına inanmadı demektir. Evet, bu hususta da ya ve cel. Allah ne buyuruyor peki? Efetu minune bir bazıl kitabı ve tekfurune bir bazı. Siz kitabın bazısine inanır, bazısını inkar edersiniz öyle mi? Fakat ceza o men yfaluzali Sizden kim bunu yaparsa onun cezası değildir. illa ancak fizyum fil hayati dünya. Dünyada hezimettir. Dünyada yoksulluktur. Dünyada din düşmanlarına el açmaktır. Ve yevmel kıyameti. Kıyamet günü de yureddûne ilâ eşedil azab Dünya cezası başka, Ahirette de azabın en şiddetlisine yuvarlanacaktır. Ve mellâhu bi gâfilin ammâ te'amelûn. Allah... Yaptıklarınızdan, inandıklarınızdan gafil olduğunu zannetmeyin. Madem ki en şiddetli azapta olacak buyuruyor Allah, öyleyse İslami kabul edip şeriatı reddeden kişi ne yapıyor? Ve inne eşeddel azabi azabın en şiddetlisini Cenab-ı Hak veid ettiğine göre, azabın en şiddetlisi innema yeterette bu alel küfrü ancak küfür ve şirk teerttüb eder. Ve ha ay bu kişiler in lem yekunu kafirin. Eğer bunlar dinden uzaklaşmasalardı bir inkar-ı bazı ayeti, bazı ayetleri inkar etmekle le mestahakku eseddel azab. Azabın şiddetine şiddetisine مستحق olmazdı bunlar. Bu bir, ikincisi ve veliyenel İslamı. İslam nedir? Kemahu ve eseru kelamillahi teala. Allah'ın kelaminin eseri olduğu gibi daha ve sünneti rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin sünnetinin eseri olduğu gibi. Kezâneke şerîah, şeriat da böyle dedir, böylecedir, eseruhuma. Evet, kelamullahın ve sünnetin eseridir. Fekeyfe yuferreku beynehuma. Bunların arasında nasıl fark görülür ki? Neyle? Bi en yu'mine, bi ahadîma dûnel âhir. Yani birine inanıp birini reddetmek. Böyle şey olur mu? Bir başka delil... ...ve li enne şeriatı... ...şeriat nedir? Mecmuatu evamirillahi ve nevahihi... ...Allah-u emirlerinin... ...mecmuasıdır, toplamıdır... ...ve nevahi neyilerin toplamıdır... ...ve ahkami hükümlerinin toplamıdır. seva kanet ...bu hükümler ister olsun... ...i'tikadiyat... ...inanç hükümleri olsun... ...ev-ibadat... ...ister ibadet hükümleri olsun... Ev ahlakiyat ister ahlakiyat olsun. Ev muamelat, ister muamelat olsun. Ev ukubat, isterse daha ukubat olsun. Hepsini kabul etmek mecburiyetindesin. Ya ben ukubatı kabul, ben kardeşliği kabul ederim ama süt kardeşliğini kabul etmem. Nasıl dersin bunu ya? Hürrimet aleyküm, ummehatuküm ve benatuküm ve hevatuküm sayıyor. Size bu haram gelindi, gelindi, gelindi diyor aynı sayfede devaminde ve ummahatükümün lati diyor ya size süt veren kadınlarınız da size haramdır diyor ve kavatüküm minerradaya sütten olan kız kardeşleriniz de haramdır diyor bu ayete rağmen ben kardeşliği kabul ederim süt kardeşliği kabul etmem Deyip, kardeşi kardeşle evlendirirsen ve bunu caiz görürsen hele hele maazallah İslam çerçevesi dişine çıkarsın. Evet. Mesela diyoruz. İnna Allahu taala salavatul Allah bize 5 vakit namazı farz kıldı. Fil ye ve leyle gece ve gündüz. Ve itay zekat. Zekati vermeyi farz kıldı. Ve savmı Ramazan, Ramazan orucunu farz kıldı. Ve hac el-Beyt, etmek. İnne stati ileyse bila gücümüz etersin. Fela cereme hiç şüphe yok. Yenne farziyeti til kelmes-i kürat, zuyk ettiğimiz şeylerin farziyeti sabittir bil kitab ve sünneti ve icma. Kitap, sünnet, icma sabittir. Bunlara ne diyoruz? Kur'an'ın hükümlerine ve hazi ibadat. Bunlar ibadet kısımları. Bunlara ibadet deniyor. Peki Bunların hükümlerine femen tereke ne? bunları kim terk ederse namazı orucu zekatı hacci terk ederse fakat etime, günaha girer. Allah'a kalmış isteraf eder ister etmez. Ama vemen kim ki en kere luzumeha eğer luzumunu inkar ederse evistenze yahut da istihza ederse evistahaffa yahut da hafife alırsa biha bunu fakat kefere, dinden uzaklaşmış olur. Evet, işte ayetini okuyup parmak uçlarından hafif kanatırsak bu hüküm yerine gelir diyen kişi ya inkar ediyor ya istihza ediyor. Dalga geçiyor demektir. Karşısında koca profesör oturuyor, tebessüm edip gülüyor ya. Ya sen ne diyorsun ya? Bu ayettir kardeşim. Ne diyorsun ya? Parmak ucunu Allah فَكْتَعُوا اَنَامِ لَهُمْ diyemez miydi da? فَكْتَعُوا ediyhum <اَدِيهُم> dedi yani. Yani Cenab-ı kelime hazinesi dar mıydı? Haşa! Haşa! Evet. Evet. İşte o da İslamcı geçiniyor her kim ise. İsim vermek istemiyorum. İslamcı geçiniyor. Bir şey bildiğini Bizim gafil Müslümanlar da değer veriyor bir şeymiş gibi. Ya Allah'ın ayetini inkar edenin ne değeri olur? İnnemel müşrikune nece işte hepsi o kadar. Evet. fela cereme enne farziyete tilkel mezkurat şu zikredilen şeylerin farziyeti kitap sünnet icma ile sabittir. Kim inkar ederse günah şey terk ederse günah olur ama inkar eder istizadır, hafî anuse fekefer. Ve ida Aynen inna Allahu taala halala'n elbey'a ve riba. Allah bize alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Başka nerede Kur'an'da ve hallen nikaha. Şimdi Cübbeli hocamız diyor ki bunlar sünnete inanmıyoruz. Hadis ya bu ayet ya o ayet ayet. Oraya kadar gitme elzem yok. Aslında peygamberimizin söylediğinin, söylediğinde sıkıntıları yok. Söyledi ama doğru değil. Hep o Yoksa yani bu kadar raviler diyor ki, Peygamberimiz ben göğe çıktım, meside Aksadan Eksa'dan, mescid Haram'dan, meside i Eksa'ya gittim, efendim ve İsa Aleyhisselam göktedir dediği inkar edilir mi? Ya diyebilir ama öyle yani yanıldı. Bunu demek istiyorlar yani onun için. Yani hadise inansa ne olur ki Kur'an ayetini kabul etmiyor. Ve men enkere lüzumeha. Ev onu okuduk. <Susul turbo> Allah lalla bize haramın raba. Alışverişi bize Allah helal kıldı, faizi haram kıldı. Ve ahla nikahı ve Nikahı kıldı, zinayı haram kıldı. Ve ebah banat el oğlunun kızlarını bize mubah kıldı. Kimden başka? El muharremat. Haram olanlar mahremler başka. Daha ve ben genel furuzul mukaddara fi kitabillahi taala. Allah'ın kitabında takdir edilen hisseleri de bize beyan etti. Bir kişi öldüğü zaman oğluna ne kadar kızına ne kadar zevcesine ne kadar zevcine ne kadar babasına ne kadar annesine ne kadar hisse düşeceğine dair Kur'an'da ferman edildi. Sen buna da tarihsel de var Evet. Da ve anta küllezi hakkın hakkı Her hak sahibine hakkını verdi Allah. Ve bu saydıklarımız da nedir? Demin saydıklarımız ibadat idi. Bu da muamelat. Bunlar muamelattır. Ve men lem ya'mel bi bunlarla kim amel etmezse evlem lem yahkum biha bununla hükmetmezse mali itikadi bi hakkiyeti hak olduğunu kabul ederek feda semi günaha girer. Ama ve men lem ya'tekid Allah öyle diyor ama doğru değildir. Ee, bizim tespitimiz daha doğrudur iddiasında bulunursa evenkere yahut onu inkar ederse evisteze isterse yahut da onunla dalga geçer ev istekhaffe biya onun hafife alırsa ev Yahud lem yereha hasenen onu güzel görmezse ev yahut rea hasenen başkasını güzel görürse ev meşru an meşru görürse fakat kefere İslam çerçevesi dışına çıkar ve eyla İnna Allah Taala Allahu Azimüş Şan kad Allah Celle Celaluhu, dinde meşru girdiği şeylerle hükmetmemizi emretti bize. Evet. Kendi nefsimizin arzu ettiğini değil, Allah'ın gönderdiğiyle hükmetmemizi Allah bize emretti ve onun gönderdiğiyle hükmedersek rahmetini vaadetti aksini yaparsak vehdini veid etti ve buyurdu ki ve en hüküm beynehum bima enzelallah peygamberine buyurdu ki Allah'ın indirdiğiyle hükmet velatette bi ahwahum o müşriklerin insanların havasına tabi olma vehzerhum Sakın onlardan ha, ey Habibi. En yeftinuke, seni fitneye düşürmelerinden. Neden? En bazima enzelallahu ileyk. Tamamini bırak. Allah'ın sana gönderdiğinin bir kısmından seni fitneye düşürüp caydırmalarından sakın. Ne yapıyoruz? Allah'ın indirdiğiyle hükmetme imkanına sahip olduğumuz halde onu bırakıp başka taraflara gittiğimiz için cenab ı Mevla bazı futuati veriyor ama daha sonra da çekiyor. Allah'ın yolunda yürü, korkma. Allah seninle beraberdir. Hangi Allah? Sevr mağarası'nda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arkadaşı Ebubekir'le beraber olduğu gibi la tahzen innallaha me'ana. Evet, ya Ebubekir, biz iki kişiyiz diyorsun ama Öyle bir ikiyiz biz ki üçüncü'müz Allah'tır. O ikinin üçüncüsü Allah ise onların mahzun olmasına gerek var mı? Evet, feenzelallahu sekine aleyh. Allah gönül rahatlığını onlara indirdi ve rahatladılar. İşte kemiyet önemli değil, keyfiyet önemlidir. Allah'ın indirdiğinden Bazısından caydırmalarından sakın diyor bazısında. Yani bir tanesi de olsa. Ama biz şimdi bir tanesini bile tatbik etmek ve onunla hükmetmekten odumuz kopuyor. Ve innallaha taala şer'a ve feraza ala ibadi'l hudud. Allah kullarına hadleri farz kılmış. Demin bahsettiğim hadler mesela. Ha Bunları kabul etmek zorundasın. Bunlar için yok parmağın ucundan hafif kanattığın zaman bu hat yerine gelir. Veyahut da yüz değnek vuracak yerde yüz değneği birbirine bağlarsın bir defa vurursun olur gibi istihza mahiyetinde böyle şeyleri konuşursan ya sen kimsin? Bir de ne diyor biliyor musunuz? Yine o ilahiyatçı dinliyor orada bir şey demiyor. Ya cehennem diye bir şey yok. Cehennem bir hastahanedir diyor. Oraya gidecekler. Birkaç saat kalacak. Birkaç serumla tedavi oldu mu doğru cennete gidecektir. E bunu şaka yapıyorsa istihzadır. Müdahale etsene. E ciddi söylüyorsa cehennem böyle bir hastahane mi yani gerçekten? Kesin diyor. Bu böyle diyor. Hastahane diyor. Arızasını diyor. Bir müddet, birkaç serumla tedavi edecekler. Tedavi olduktan sonra Hiçbir kul kalmayacak. Hepsi cennete gidecektir. Bu İslam'da tahrifat, tahribat değil de nedir? Bu adam çıkıyor televizyonda. O televizyoncu da onu çıkarıyor. Orada konuşturuyor. Karşısında da bir ilahiyatçı profesör oturuyor. Bir de bayan kardeşimiz orada. O da susuyor. Yazıklar olsun ya. insan. Bunları konuşmaktan hicap duyuyorum ama ne yapalım yani Din şaka değildir. Dinle istihza edilmez. Dinle uğraşılmaz. Uğraşırsan Allah belanı verir. Evet. Sen ne anladın da cehennemin bu kadar hafif olduğunu, Kur'an-ı Azimüşşan onu mu diyor? Ama o vessarik ayetini bu denli tevil eden insan e, cehennem ateşini de Tevil eder işte. Hani onu da der ki ateşi yükselince sırım takıyorlardır. Bir şeyler oluş yani böyle. Evet. Bu derslerimiz inşallah devam edecek. Cenab-ı Mevla devamini nasip eylesin. Velhasıl hasilil kelam. Ennel ahkâme şer'iyyete şer'i hükümler <gülüyor> la tetecezzeu. Bölünmez. Ve la tekbelut tefriyk. Ayrıcalığı kabul etmez. Beyn-i ahkam ve hükümleri arasında. Ve heysu, öylesine ayrıcalık ki yuaddu bazıa meşruan ve bazıa merfuan. Yani bazısı meşru sayılsın, bazısı merfu sayılsın. Yani bazısı kaldırılmış olsun. Yani namaz, oruç, zekat, kadir gecesi. Şimdi gelecek diye böyle heyecanla bekliyoruz. Kadir gecesi falan. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam'in doğum haftası. Ne güzel tabii. Kutlanıyor güzel de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber doğan şeriata karşı olup da onun doğumunu kutlamak peygamberle dalga geçmektir. Peygamberimiz doğdu, onunla beraber 40 yaşına geldiği zaman İslam şeriati doğdu, Kur'an doğdu, İslam nizami doğdu. Sen İslam nizamine karşı ol, bir kısmine efendim sembolik de bir kısmine tarihsel de reddet. Ondan sonra da doğum haftası yok peygamberimiz şöyle peygamberimiz siyerden bahset. o siyeri bilmesen insan akşamı bilip de tatbik ederse siyeri bilmediği için cehenneme gitmez ki ya. Ama siyeri de bilelim tabi peygamberimizin o nezih hayatını bilmek bize yol gösterir ama sadece onlarla iktifa edilmez. Evet. Nasıl Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir kismi meşru, bir kismi merfu kabul edersin. Bu bir insan tarafından yazılan bir kitap olsa tabii tümuna katılmazsın. Bir kısmını kabul edersin, bir kısmını reddedersin. Ama bu ilminde ve kelamında noksanlıklardan münezzah ve kemalat ile muttesif olan Allah tarafından gönderilmiş olan bir kitaptır. Kemaldan noksan doğar mı? Allah seni yaratırken <gülüyor> o gören gözleriniz gözünde noksanlık yok, işiten kulağında noksanlık yok, düşünen o beyinde noksanlık yok ama hidayetten mahrum olduğun için yanlış düşünüyorsun. Başka da gönderdiği Kur'an'da mı noksanlık olacak? Evet. Lütfen tejazi ve tafrik ayrıcalık ve bölünmek fili ahkam şeriyeti şerii hükümlerde yuha yuhalıf ol graza gaye muhalifdir, onun şeriat olarak gönderilmesi gayesine muhaliftir Daha neden dolayediyoruz ki tümunu kabul edeceğiz ve lütfen nususu şeriyeti şerii deliller yulzimul amele bir külliha külli ile ameli gerektirir ve temne'u men eden min al-iman bi bazı haduna bazin bazine iman edip bazine etmemekten men eder evet feyelzemu'l imanu vel amelu bi kulli ahkamihi bütün hükümlerine iman ve amel gerekiyor ve nususul varidatu varid olan deliller fi adami cevazi imani men ol kimsenin imaninin caiz olmamasındaki amene bi bazı kitabi ve kefere bi bazıhi Kitabın bazısine inanıp bazıını inkar eden kişinin imanının caiz olmaması hususundaki deliller kesiredir. Çoktur. Birkaç tanesini okuyalım diyor. Celle Celaluhu: "İnne'llezîne yektumûne mâ enzelnâ O kimseler ki beyinelerden, Kur'an delillerinden indirdiklerimizin bir kısmını örterler, ortpas ederler, bahsetmezler ondan bildikleri halde. Vel huda, hidayeti örterler. Min ba'di ma beyyennâhu linnâs. Onu biz insanlara beyan ettikten sonra fil kitab-ı kitapta Ulaike bu kimseler var ya. anhumullah, Allah onlara lanet ederdir. Bak lanet. Daha sadı Allah değil. Ve yel'anuhumullâinûn. Lanet edici ne varsa hepsi onlara lanet Vel örtmek diyor da Allah yeksubu ne diyor kitman nedir manahu en yu'mine bi bazıl ahkam dun bazın ahir hükümlerin bazıсына iman edip bazıını inkar etmektir kitman ve enzalna ileyke'l kitabe bil hak habibim sana biz hak olarak kitabı indirdik Musadik Alima Beyneyye değil minel kitap daha önceki peygamberlere gönderilen kitapları tasdik edici olduğu halde ve muhemin aley onları da koruyucu olduğu halde neskedilenler muststa Fakım Beynehum Öyleyse hükmet onların arasında bir ma Allah Allah'ın gönderdiğiyle indivdiği ile velattebi ahvahum onların nefsi havasine insanların isteğine uyma neden vazgeçip amaca e minel hakkı ''Sana haktan gelenden vazgeçip Li ''Liküllin her biriniz için cealna minküm ve minhaca.'' ''Biz azimuşşan, her birinize bir şeriat ve bir yol tayin ettik.'' O yolu tayin eden, o şeriatı tayin eden, tayin etme gücüne ve kudretine ve selahiyetine sahip olan ancak biziz. ''Velevşâallâhu lece'alekû ümmeten vâhide.'' Allah dilese sizi tek ümmet yaratırdı. Velâkin li yebluveküm, sizi imtihan etmek istiyor Allah. Fîmâ atâküm, size verdiği, gönderdiği kitapta. Festabikul khayrat, khayirde yarışın. İlellâhi merci'küm, yapmazsanız rücuğunuz, varışınız Allah'adır cemiyen. İnananların da varacağı yer Allah, inanmayanların da. Fe yünebbi'üküm bimâ küntüm fî tahtelifûn. Yapmış olduğunuz bu ihtilaftan dolayı Allah sizi haberdar edecek. Yani sadece diyeceksen niye böyle yaptın öyle mi? Hayır. Haberdar edecek demek cezasını verecek demektir. Öyle Hatemi'nin dediği gibi parmak ucunu kanamak falan öyle değil ya öyle basit değil. Veyahut bir iki sarım takarlar cennete yollarlar diye öyle dalga geçmekle bu işler olmaz ve temtazu şeriatu'l-islamiyetu min İslam şeriatı diğerlerinden bir farkı vardır Ayrılıyor. min enaha şu yönden ki İslam şeriatı şeriatun âlemiyyetun Cihan şumul bir şeriat'tır. Allahu celle celaluhu alâ resûli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ki o şeriatı Hz. Muhammed'e gönderdi. Li yubelliga halin bütün insanlara tebliğ için min Arabin ve Acemin Arap, Acem, kim varsa ve min ehlişşarkı vel garbi, vel cenubi ve şimal, şark ehli, garb ehli, cenub ehli, şimal ehli herkese me ihtilafi, meşaribihim beşretleri muhtelif kursleri adeti muhtelif ve tebani adatihim, adetleri muhtelif ve tevarihim, tarihleri muhtelif ama Öyle bir şeriat ki herkesin devdine cevap verir. Ve iyi, öyleyse bu şeriat nedir? Şeriatu küllil muçtema. Bütün toplumun şeriatidir. Din, bütün toplumun dinidir. Ve şeriatu kulli kabiletin. Her kabilenin şeriatidir. Ve <gülüyor> cemaatin. Her cemaatin şeriatı. Ve <gülüyor> milletin ve devletin kema kal allah Teala. Allah buyurduğu gibi. Öyle diyor çünkü Allah. Ve lezi bir Allah'tır ki ersale Resulahü bilhuda. Peygamberini hidayetle gönderdi ve dinil hak ve hak sediatla gönderdi. Hak dinle gönderdi. Niçin? İlleti ne? Lâmi teâlille. Liyüzhirehu âled dini külli. Bütün dinlere muzahir kılmak için, galip kılmak için. Yani bütün dinlerden murad, batil dinleri kast ediyor. Daqat unzileti şeriatü'l-İslamiyye İslam şeriatı indirildi minallahi teala Allah tarafından şeriaten kamileten ve şamileten hem kamil hem de şumullu ve temme nuzuluha fi fatratin kasiretin Kısa bir zamanda nuzuli tamamlandı. Bedaet ...bu şeriatın gönderilmesi başladı... ...bir bi asetiyi sallallahu ...peygamberimizin bir de başladı... ...ve temmet ve kemulet... ...tamamlandı ve kemala erdi... ilâyev minuzuli nuzul-i ...Allah'ın sözü nazil olana kadar... ...hangi söz? ...el yevme ekmeltu leküm dineküm. ...bugün artık dininizi icmal ettim... ...ve etmemtu aleyküm nimeti... ...sizin üzerinize olan... ...en büyük nimetimi tamamladım... ...ve daha haccinde... ...ve dağ hutbesinde... İnzal olunan ayet. وَرَض۪يْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامِ د۪ينَا Din olarak, düstur olarak, nizam olarak, prensip olarak, efendim, yaşama tarzı olarak, hayat nizamı olarak, neyi yapıp neyi yapmayacağınızı beyan bakımından İslam'a razı geldim. Bunun dışında hiçbir prensip, hiçbir nizam, Hiçbir sistem benim razı olacağım sistem değildir diyor Yüce Allah. Vaza Nelson Katyon bu kesin bir delildir fi Kemal-i Şeriati, Şeriatın Kemalinde ve devamiha hem de devamında. Neden sonra Badel Kat'i, petayet bildikten sonra ki bir anne Muhammeden, Hz. Muhammed Khatemul Embiayi, Peygamberlerin sonuncusudür Kemalullahü Teala. Peygamberde sonra Peygamber mi geldi de bazı ayetler. Bazı hükümler kaldırıldı. Ma kana Muhammedun eba ahadin ahadin minkum. Muhammed Aleyhisselam sizden birinin babası değildir. Min rijalikum. Velakin Rasulullah o Allah'ın elçisidir ve hatamen nebiyin. O nebilerin sonuncusudur. Ve kana Allahu bikulli şeyin alima. Her şeyi bilen Allah'tır canlarım. İşte İslam, işte şeriat işte vahi, işte iman edilecek mu'meni bir hükümler bunlardır. İnşallah gelecek hafta derslerimize devam edeceğiz. İşte bu derslerin okutulduğu, anlatıldığı medreselere ihtiyacımız vardır. Yoksa nesil ehl sünnet ulemasının nesli bitiyor idarecilere de burada seslenmek istiyorum. Böyle medreselerin sayısını çoğaltınız veya mekteplerinizin kalitesini bu noktaya taşıyınız. Kur'an-ı Azimuşşani olduğu gibi kabul eden, onu tevil ediyorum diye tehir etmeyen bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bütün Kur'an ayetlerini mecaz diye olduğundan rayından çıkaran, adeta Kur'an üzerine oynayan bir nesilden bu millete fayda gelmez. Bunlara musamaha edenler de bunun cezasını çeker. Allah Celle ve Ala Hazretleri hidayetten, hak ve hakikattan bizi ayırmasın. Hidayet üzere bizi daim eylesin. Hoşça kalın muhterem dinleyenlerim. Allah hepimizden razı olsun.